1439 numaralı konu Hazreti Ömer'in halka ilim öğretmesi için Zeyd bin Sabidi Medine'de alıkoyması. Evet, Hazreti Ömer her sefere çıkışında Zeyd bin Sabidi vekil olarak arkasında bırakırdı. Diğer sahabeleri ise başka şehirlere gönderirdi. Önemli işlerde Zeyd bin Sabidi görevlendirirdi. Kendisinden bilgi sahibi ve dirayetli bir kişi istenildiğinde Zeyd bin Sabid'in ismi verilirdi. Ancak Hazreti Ömer, "Ben Zeyd'in değerini biliyorum." Fakat bu memleket halkının ona ihtiyacı vardır, çünkü ihtiyaçlarını ve problemlerini ondan başkasının halledemeyeceğini biliyorlar, dolayısıyla onun yeri benim yanımdır, buyururdu.